ve hayran hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ah ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fîn Arkadaşlar namaz ahkamı hususunda yapmış olduğumuz derslerimiz devam etmekte. En son cuma namazıyla alakalı ve istihare namazıyla alakalı yapılan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 Tabii bayram denilince akla biliyorsunuz kurban ve Ramazan bayramı. İdül Adha ve idül fatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu iki bayramı ne yapıyor? Müslümanlara kutlamaları için getiriyor Allah tarafından. Müslümanların sevinç günü oluyor. Bugün de Müslümanlar seviniyorlar. Tabi bundan daha önemlisi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 Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını kendi mescidinde kılmıyor. Nereye gidip kılıyor bayram namazını? Musallaya gidiyor. O namazgah, bayram namazının kılındığı, tüm Müslümanların toplandığı yere gidiyor. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam bütün kadınların bayram namazına ne yapmasını emrediyor? Çıkmasını. Bayram namazına gelmesini. Yaşlıların, gençlerin, hatta hatta hayızlı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 Lazım hadi salatte fil aidden. Ve nam yitruk ha fil aidden Bil ki, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını ne yaptı sürekli kıldı. Ona devam etti. Aleyhisselatü vesselamın bir şeye devam etmesi, onu bir kere de olsa terk etmemesi, o emran nesin bil kuruji ileyha ve insanların bayram namazına çıkmasını emretti. İnsanların bu bu namaza gitmeyi emretmesi. Bırakın insanları, insanlardan erkekleri, hatta emre bir Nisa nisa'el awwatik ve zatıl yaşlı genç kadınların ve hayızlı kadınların daha çıkmasını emretti. Ancak hayızlı kadınlara ne yaptı? Dedi ki namaza ne yapmayın, gelmeyin. Yani namazı kılmayın bayramı ama gelin, orada bulunun. O iş hep nel hayır hatta emre man la leha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 İşte İmam İm İm İm Şafii Kain rahimehullah diyor ki: "Wa hada kulluhu يدل ala en hadi salat wajibatan wujuban muakkadan al al ayan la al al kifaya." Butun musaydıklarımız ne delalet eder? Ne işaret eder? Bayram namazının muakket bir farz, muakket bir vacip olduğuna ve farz-ı aynı olduğuna, kifaya değil, yani ümmetten bazıları kılarsa, diğerlerinin üzerinden düşer hükmünde olmadığına, bizatihi farz-ı aynı olduğuna işaret eder, diyor. İmam Eş-Şevkani Seylu seylul adlı kitabında. Tabi burada başka bir hükme işaret edelim. Eğer bayram ile cuma namazı aynı güne denk geliyorsa,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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam rivayette diyor ki: işte maafiyi ömükum, min cuma İşte diyor bugününüzde iki bayram bir araya geldi diyor. Cuma günü. Cuma gününde iki bayram bir araya geldi. Birincisi Cuma, birincisi diğeri bayram. Fəmanşa ezzehu min Cuma. Dileyene kılmış olduğu bayram namazı ne var? Yeter. Dileyene kılmış olduğu bayram namazı yeter. Yani Cuma namazı, Cuma günü.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 aramıyor. O zaman bu konuda Hanefi'nin ruhsatını, kolaylığını alalım. İşte rivayetler var bazı sahabelerden. Şahitler de olmasa olur mu, olmaz mı? Falan. Oradan onu düşürelim. i̇bn Hazım Hazm zannedersem şahit gerek yoktu herhalde. Şu andaki zannım. Dönüp müracaat etmek lazım. Mehir konusunda kimileri, mehir konusunda ruhsat vermiş. e o zaman sana ne kaldı? Sokaktan gördüğün, tanıştığın bir kızla kendi aranda nikah kıymak kaldı.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 yani meseleler konusundaki tavır da böyle olmalı. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki: "Raccahna enne salat el-id waacibetun alel Biz diyor tercih ettiğimiz görüşe göre bayram namazı nedir? Farz-ı ayındır. Ke kavli Ebu Hanife ve gayrihi. İmam Ebu Hanife'nin ve onun gibi birçok ilim ehlinin sözü de böyledir. Bu o ahadu akval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 namaza götürmeyi emretti. El-Avatiq vel-Huyyad ve Genç, buluğa ermiş, hayızlı, hayız gören Bütün kadınlar ne yapmayı emretti Aleyhisselatü Vesselam? Bizlere namaza çıkarmayı emretti. <gülüyor> hayızlı kadınları ne yaptı? Faya'tezinlel-Nisa <gülüyor> Namazdan uzaklaşmalarını emretti. Demek ki hayızlı kadınlar namazdan uzaklaşacaklar. Kadınlar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 bayram günü dolup taşmasından bahsettik. Bu İslam'ın bir güzelliği. Yani Müslümanlar o günü böyle kutluyorlar. Aynı şekilde Fetavâ el de bu şekilde naklediyor Hanefilerden. El-Huruj ilel-Jubbâne fî salât-ül-i'd-sünnâ <gülüyor> Musallaya çıkmak, bayram namazına musallaya gitmek, çıkmak diyor sünnettir. Ve alâ hâza a'ammetul meşâyık diyor. Meşâyık'ın ilim ehlinin, Hanefilerden ilim ehlinin umumu bu görüştedir dediğimiz gibi İbn Kudame Ambelilerden diyor ki es sünnetu en yusalli fi'l musalla sünnet al musalla bayram namazının musallada namazgahta kılınmasıdır emara bi zalike sabeden bunu kimler emretti Ali radıyallahu an ve istahsanahu el-evzaei tabiinden evzaei ve ashabu'r ray hani fi mesel ve ibn munzir ibn munzir'in de diyor, görüşü budur yani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 sallallahu aleyhi ve sellem. E, tabi bu mürsel bir rivayet. Ramazan Bayramı'nda çıkardı. Fe yekbir. Tekbir getirirdi. Hatta yati'al musalla namaz gelene kadar. Ve hatta salah namaz kılana dek. Ve iza salah namaz bitince Ramazan Bayramı'nda ne yapardı? Qata'at takbir. Tekbiri keserdi. Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz daha önce söylemiştik. Tekbirler ne yapar?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 meşru olan herkesin kendi zikrine çekmesi ve böyle koru halinde yapmaması, bu da önemli bir husus. Bayram namazından önce, bayram namazından önce ve sonra ne yoktur arkadaşlar? Sünnet namaz yoktur. Yani bazı bölgelerde, bazı ülkelerde insanlar ne yapıyorlar? Bayram namazından çıkmadan önce evlerinde ekireyat namaz kılıp çıkıyorlar. Evet bayram namazından döndükten sonra iki rekat namaz e, kılıyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Ennen Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem salla yevmel fitri rak'ateyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında ne yaptı? İki rekat kıldı bayram namazına. Ve lem yusalli kableha ve la Bayram namazından ne önce ne de sonra hiçbir namaz kılmadı. Yani insan gelip böyle bayram namazından önce iki rekat namaz kılayım diye namaz kılamaz. Ya da bayram namazını kıldık, iki rekat da şurada namaz kılalım diyemez. Bu rivayet İmam Bukhari'de ve İmam Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçmekte. İbn-i Hacer Rahimahullah diyor ki, ''Vel hasıl'' özet olarak sonuç, ''Enne salatel id'' bayram namazı, ''Lem yethbut leha sunnetun kableha ve la ne öncesinde, ne de sonrasında bir sünnet yoktur. خِلَافًا لِمَنْ قَاسَهَا عَلَى الْجُمْعَةِ Kimilerinin cuma namazına kıyas etmelerine, خِلَافًا Kimileri cuma namazına kıyas ediyorlar, bayram namazına. Çünkü cuma günü de bayramdır. Cuma namazı da diyorlar, o gün müminlerin iki rekat kıldığı bir namaz. Sonrasında namaz var mı? Var. O zaman diyorlar, bayrama da ne yapalım? Kıyas. Ama bu kıyas, مع <gülüyor> farık, İkisi arasında fark var. Nas var. Aleyhisselatü namaz kılmamış. Bununla ilgili. İmam Ahmet İbn-i Hanbel Rahimahullah diyor ki Leyse qablel iydi ve la ba'dehu salatun qat Bayram namazından. Ne önce ne de sonra. Kesinlikle namaz yoktur. İmam Ahmed de bu şekilde diyor. i̇bn Kayyim Rahimahullah diyor ki Ve lem yekun huve sallallahu aleyhi ve sellem ve la ashabı yusallune identehu ilel musallâ kable salâh ve la ba'deha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 Allah-u Ekber, allah Ekber diye. Sünnet ne peki arkadaşlar? Sünnet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Cuma hutbesinde olduğu gibi hamdeleyle ve salveleyle başlaması. Diyor ki İbnül Kayyim Rahimahullah ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yeftati'u hutabahu kulleha bilhamdilillahi diyor ki İbnül Kayyim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerinin tümüne neyle başlardı? hamdeleyle, elhamdülillah innelhamdelillah diye Ve velem yuhfaz anhu bir hadisin vahidin أنه كان يفتته خطبتي العيدين بالتكبير. Nebi Aleyhisselam'dan hiçbir hadiste onun bayram namazlarına tekbirle başladığı varit değildir rivayet olunmamıştır. diyor. Şeyhül İslam İbn de doğru olanın bu olduğunu söylüyor. Evet, bayram namazıyla alakalı söyleyeceğimiz hususlar Bunlar diğer bir konumuz seferilik konusu. Biliyorsunuz seferilik Allah-u Teala'nın yolculuğa çıkan misafir, yolcu hükmünde olan insanlara namazda namazlarını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 Bu hususla değineceğiz önümüzdeki hafta inşallah. Namazların cem meselesine. Yani öğlenle ikindinin ve akşamla yatsının cem edilmesi meselesine. Tabi şianın yaptığı gibi değil. Şia nasıl yapıyor? Keyfi. Öğlenle ikindi, akşamla yatsı Her zaman, seferde ve hadarda ihtiyacı olmadan her zaman yapıyorlar. Tabi ehl-i sünnet ve cemaat bu şekilde değil. Onun şartlarına değineceğiz. Tabi seferde insanların birçoğunun ee, ne yaptığını görüyorsunuz. Sefer hükümlerini bilmediklerini görüyorsunuz. Adam sefer, seferi olmuş. Hala dört rekat namazların dört rekat olarak kılıyor. Dört rekat olarak, olarak kılıyor. İlim ehlinden tercih edilen görüş tercih edilen görüş seferde namazların kısaltılmasının vacip olduğu görüş. Yani Şeyh Kulisat Mümteymiye de bu görüşü tercih ediyor. Hanefi mezhebinin görüşü de bu. Yani vacip diyor ilim ehli. Kimi ilim ehli de sünneti müekkede diyor. Yani bir insan bir insan sefere çıktı, yolculuğa çıktı. Öğlen namazını 4 rekat kılmaya devam ediyor. Bir görüşe göre farzı terk ediyor. Günah işlemiş oluyor. Bir görüşe göre de sünneti müekkedeyi terk etmiş oluyor. Yani hoş bir şey yapmıyor. Allah'ın sana vermiş olduğu bir ruhsat. Hadiste geldiği üzere Nebi Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Allahu Teala Allahu Teala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 Ya bütün bunlardan sonra yani. hala ne seferiyle ilki diyen insanlar var. Seyyid Sabük diyor ki, biliyorsun Fıkıh Sunağı adlı kitap var, Mısırlı bir alim. Oyastabi fi zelik asferu fi ta'ireti oul qa'tireti, kama yastabi seferu ta'at ve gairu. O mân kân amalı yıqtı sefer daimen, mithul mallahe wal mukari, hakikaten. Yani diyor ki trenle yapmış olması, uçakla yapmış olması bir şeyi değiştirmez. Bir şeyi değiştirmez. Diyorsunuz Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Vel hayla vel bigala vel hamira lertakubuha." Allah Teala "el hayl" atları, "el bigala" katırı, "el hamira" e şey ne yaptı?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 Furid اللّ... فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةِ حَيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَدَرِي وَالْسَّفَارِ Diyorsunuz diyor ki Aişe radıyallahu anh, Allah-u Teala namazı farz kıldığında, ilk namaz farz kıldığında namazlar seferdeyken, seferdeyken ve hadardayken, ne demek hadar? Mukimken, sefere çıkmamış haldeyken, namazlar kaç rekattı arkadaşlar? İki rekattı. Yani farz olarak iki, iki kılınıyor. İki rekattı. Namazlar ikiydi. D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 Demek ki seferde biz aslında asıl olanı, asıl, asıl olanı kılıyoruz. iki. Sonradan seferilik namazına ne yaptı? iki daha eklendi, mukim namazı oldu. Bir de böyle boyutu var yani. Seferiliğin hikmeti sadece meşakkat de değil yani. Asıl olan iki. Sen asla, asla dönüyorsun seferiyken. Sen bize, bırak bize uçaktır, devedir felsefesini sen. Bu hadis e, Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Nesai'de geçmekte. İbnül Kayyım, Şeyh Hulusi öğrencisi İbnül Kayyım'ın görüşü de e, aynı Hanefi mezhebinde de olduğu gibi nedir arkadaşlar? Vacip olmasıdır, farz olmasıdır. Seferilikle namazın kısaltılması. <gülüyor> Tabi bazıları seferilikle alakalı mekan yani mesafe tahdidinde bulunuyor.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 Sen şu kadar gittiğin yerde kalırsan seferi olsun, olursun, sınırlaması yok. Yani hatta bazı ilimeli diyor ki, işte bazı mezhepler diyor ki 85 kilometre. Diyor adam diyor 84 kilometre Bir tanesi 84 kilometre gitti, bir tanesi 85 gitti. Hatta şey Kuluşsam Ümrün Tekme diyor ki, bir adamı düşünün, bir adamı düşünün, 85'e gelmiş, orada konaklayacak. Yattığı zaman yarısı 85'te, yarısı 84'te. Ne yapacaksınız diyor. Veyahut da 84 ile 85 arasında olan adamın arasında fark ne var? Yani bunda, bunun bundan ne farkı var? Diyor. Gerçekten doğru söylüyor. Madem delil yok. Kur'an'dan, sünnetten delil yok. E, çektikleri sıkıntı aynı. Diyorlar, diyor ki, örf. Yani örfen. Örfen.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 İmam Eşşen Qiti Rahimahullah diyor ki edva Beyan tefsirinin sahibi akval akvali فيما يظهر لي hücce هو قول men قال. Diyor bu görüşlerden Yani seferilikle alakalı görüşlerden En güçlü olanı Hüccet olarak, delil olarak en güçlü olanı İnne kulle mâ yusemmâ seferan Ve lev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 İmam Şanqiti rahimehullah diyor ki: "Yebtedü'l musafirul kasra izâ gavaza biyuta beldehi bi en kharaca min el beldi kullihi ve la yakhsaru fi bayti izâ naba's safar." Musafir yolcu namaz kısaltmaya yaşamış olduğu beldenin, kentin evlerini geçtikten sonra başlar diyor. Bütün diyor, kenti bitirmiş olduğun, yani kentten çıkmış olmasıyla başlar.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 İki buçukta okunuyor. İki yirmi adamın uçağı kalkıyor. İki yirmi geçe. Kalkacak. Medine'ye iniyor. Beşi yirmi geçe. Akşam ezanı vakti. Diyor ki şimdi ya on dakika önce ben namaz kılamam diyor. Biz Hanefi mezhebine bağlıyız. Öğleni kıldık. İkindi vaktiye girmedi. Ne yapacağız? Namazı kazaya bırakacağız diyor. İşte bu mezhep bu Birçok delil var. Namazın cemiyle alakalı. Bunun ruhsatıyla alakalı.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 Anlamak da zor değil yani. Biz sana miras hukuku bahsinden bahsetmiyoruz. Namazların cem edilmesi. Rivayetlere bak. Amel et. İşine geldiği zaman hacda amel ediyorsun. Hacda müzdelife de vakfe yapmak hanefi mezhebine göre vacip. Güneşin doğmasını beklemeni dua etmen lazım ama diyorsun ki burada şafii taklit edelim. Niye? Çünkü fazla kalırsak otelimize geri dönemeyiz. Kabe'ye gideriz kalabalık olur, eziliriz.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 Evet. Silivri'ye geldik, İstanbul bitti. Dönülük seferinde. Sivriye'de Çorlu'da. Çorlu'da evet. evet. Silivri'ye girdik mi? Yani, o civarda. Sivriye girildiyse İstanbul hükmü yani. Çünkü Silivri'ye artık buradan çıktığımız zaman Hadımköy falan bunlara birleşti. Yani İstanbul şey bugün bizim örfümüzde de seviyoruz İstanbul'dan buradan bir belediye otobüsü gidiyor yani. yani oraya. Yani tamam. İstanbul'a Ta yani İstanbul İstanbul geldi? geldiğiniz için tam kılacaksınız. Çünkü sen artık mukim oldun. Evet, on namazın vakti sen seferdeyken girdi. Sen seferdeyken geldin. ama sen ne yaptın? Ee, İstanbul'a geldin, İstanbul'da mukim oldun, o seferi Hı. dört kılacaksın. Evet. Bugün öyle üç tane sorun var. Evet. Yani gün konusunda pek şey yapmadık. Yani gününde durmadınız. durmadık. Yani kaç gün, ne kadar bir süre var mı? Evet. Bir ay, iki ay, üç ay kalman lazım. Yani. Günle alakalı, dediğimiz gibi günün de mesafe gibi ney yok, belli bir tahdidi, belli bir sınırı yok. E yine ilim ehlinden bazıları aynı örneği veriyorlar bu şeyle alakalı, mesafeyle alakalı diyor ki şimdi 15 gün. Sen şey koymuşsun. Seferilik zamanı koymuşsun. Düzgün 15'i geçen mukim hükmünde olur. Sefererili bitmiş olur. 14 seferi hükmündedir. Diyor bu ikisi arasındaki fark ne? Yani ikisini iki tane adam düşünün. Aynı otelin aynı odasında kaldığını düşünün. Birisi 14 gün kalacak, niyet etmiş 14 gün kalmaya. Birisi 16 gün kalacak. Çünkü 14'le 16 kalanın arasında ne fark var? Diyorlar ki, yani eğer muvatın, orayı vatan edinmeyecek, mukim olmayacaksa, kaldığı sürece seferidir. Sahabelerden var, Azerbaycan'da gidip altı ay kalıp ne yapan? Seferi, namazı kılan. Onun için yani e, sürenin de şeyi yok, tahtidi yok. Evet. İkinci sorum hocam, e, seferde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 bu Yani örfen veya kendi aramızdaki o hissiyatımız bir sefer değilmiş gibi. Yani sanki bir küçük bir gezinti gibi geliyor bize. Yani akşama döneceğiz, gideceğiz ve akşama döneceğiz. Evet. Burada yani hissiyat şöyle. olarak... Şimdi şöyle, yol hissiyat olarak... ...yoluşun hissiyatı değil, ama bir, bir gezinti Hı. içindeyiz. Şimdi gezinti olsa dahi, Seyyid sabuktan da naklettiğimiz üzere diğer ilmahinden de, burada buna sefer deniyor. Niye sefer deniyor? Çünkü sen Tekirdağ, yani gece dönsen bile... Sen şehirler arası gidiyorsun, ee, yani bir yolculuğa çıkıyorsun. Yolculuğa çıkmadan önce e, arabanın benzinini kontrol ediyorsun. Ee, diyorsun en son çıkmadan önce İstanbul'dan ne yapalım bir arabayı dolduralım. Yolda belki pahalı olur şey gibi. Ya yani bu yine sefer. Belki pikniğe gitsek bile sefer. Evet ilk herhalde. Mekke ve Medine'de seferlik mümkün var mı? Mekke ve Medine'de seferlik kim için? Umreci mi için? Umreci mi için? Tabii yani umreci adam gitmiş Mekke'ye. 15 gün otelde kalacak. Yani 40 gün, 45 gün. Veya 45 gün kalacak. Otelde kalacak. Seferidir bu adam. Orayı vatan edinmedin sen. orayı Oraya ikamet kehanı almadın. Orada ne yapmadın? E, yerleşmedin. yani Ondan dolayı sen orada seferisin. Evet Kadir sorumuz var mı oradan? Evet son sorumuzu alalım. Cuma ile bayram aynı dün eğer gelirse Cuma'nın günü kalkıyor. Öğlenmemelik olmayacak mı? Heh. Cuma'nın hükmü kalkıyor. Öğlen namazı kılınacak mı? Elbette öğlen namazı ne yapılacak? Kılınacak. Hatta öğlen namazı cemaatle kılınacak öyle mi Cemaatle kılınacak. İşte şey Öğreteceğiz insanlara. Hayır, işte var, evet. Sübhanekallahumma ve hamdük la illa